Açık Gazete. Evet Açık Radyo'da 95.0 ve acikradyo.com.tr adresiniz. İnternet adresimiz de bu ve Açık Gazete'de şimdi bir biraz önce konumuzu söylemiştik bir kez daha karşılayalım. Şenol Karakaş merhabalar Şenol. Merhabalar iyi yayınlar. Merhaba günaydın. Günaydın. Teşekkür ederiz geleneksel programımızı yapıyoruz. Bu hafta gerçekleşecek olan Maksim konuşmalarında. Sen bir bizi bilgilendirir misin lütfen? 24-25-26 Mayıs'ta Kadıköy'de İkinci Kat adındaki bir Hasan Paşa Mahallesi Atabey'de. Sokak No. 9 bir tiyatro salonu. Burası aynı zamanda. Artık 10-15 lira çıkartıyor bile duyuruyoruz. 30. yılı mı 35. yılı mı bilmiyorum ama Marksizm'in kendisi kadar eski neredeyse maksizmin toplantıları. E, bu sene de ana teması dünyayı değiştirmek için devrimci fikirler. 13 toplantı var. E, Cuma günü 24 Mayıs'ta saat 1'de başlıyor. E, Pazar günü 26 Mayıs'ta e, saat akşam 7-7.30'da toplantılar sonuna erecek. E, 13 konuşum toplantı var. 13 konu var. Kırktan fazla konuşmacı var. E, uluslararası e, konuklarımız ve tartışmalarımız olacak. E, elbette açık radyomda 8 aydır e, bütün e, gündemlerin merkezinde olduğu gibi e, Filistin, e, İsrail'in Gazze'deki soykırımı ana teması e, durumunda. Marksizmin birçok. E, her gün, cuma günü 4 toplantı, cumartesi günü 5, pazar günü 4 toplantı şeklinde örgütledik. Sizin sormak istedikleriniz varsa toplantıyla ilgili öyle devam edebiliriz isterseniz. Evet yani özdeş duruma benden çok daha vakıf. İstersen ondan bir iki evet. soru alalım. Hem bir toplantı başlıklarından biraz hangi içerikler olduğundan bahsedebiliriz bir de yurt dışından e, konuklar olacak herhalde onlardan belki bahsedebiliriz Şenol Evet e, Yunanistan'da e, Sosyalistçi Partisinin e, önde gelenlerinden Maria Silio konuşmacı, e, Lenin'in ölümünün 100. yıl dönümü e, Türkiye'de hani çok çeşitli eğilimler Lenin'i e, teorik olarak çoktan yani, ölüyle olmalarına rağmen. Ee, biz Lenin'in fikirlerinin ve mücadele anlayışının e, bugün e, tam da 1900'lü yılların başındaki gibi birçok sorunda çok, sorun çok e, geçerli olduğunu e, tartışacağız. O yüzden iki toplantı yapıyoruz. E, Lenin'in e, ölümünün 100. yılı e, vesilesiyle bir de e, 21. yüzyılda devrimin güncelliği e, Lenin bağlamında tartışacağımız e, bu toplantısı Alex ve Paul Leblanc e, tartışmacılar, e, Canan Şahin de e, açılış konuşması yapacak ve toplantıyı modere edecek. E, i̇lk toplantıda Özdeş Özbay konuşmacı aynı zamanda, kapitalizm devlet işsini toplantısında. Ve Estefo Menlisoy e, konuşmacı e, bu uzun zamandan biri hem yazılar yazıyor hem toplantılara katılıyor. E, i̇kinci toplantı aşırı sağın iki hedefi, e, cuma günü 24 Mayıs saat 3'te kadınlar ve LGBT artılar. Atilla Derim, Nesli Uras, Yıldızlar, Konuşmacılar, Dila Ak açılış yapacak. E, üçüncü toplantı e, yine açık radyo çok özdeşleşmiş bir toplantı. Kapitalizm ve adaleti mümkün mü? E, Ersin Tek, e, Hamza Hamuçini ve Tuna Emren. E, bu cezaevi bir aktivist, e, Hamza arkadaşımız. E, çok iyi bir röportajı yayınlandı. Yeni bir kitabı çıktı iklim krizi, Orta Doğu, İsrail'in enerji bağlantıları ve Gazze'deki soykırımcı işgal hakkında harika fikirleri var. E, onu da dinlemek çok iyi olacak. Cumartesi günü yapay zeka sınıfına karşı mı e, başlığı açılıyor? E, yapay zeka e, iki gün önce yine e, OpenAI ve e, Google Cem'ini büyük gürültülerle e, yeni bir çığır açlar Ayda bir çığır açıyorlar ve ayda bir işçi sınıfını ve geri kalan bütün manuel e, hizmetlerin öldüğünü ilan ediyorlar. E, bu yapay zekanın hem kapitalist üretimde oynadığı rol hem de e, emek gücüyle ilişkisi konusunda Levent Öz Yıldırım ve Mustafa Aslan Tunalı e, konuşmacılar. E, Londra'da Gazze için çok büyük gösteriler oluyor. E, 1 milyonluk 750 bin kişinin katıldığı gösteriler oluyor. E, Nakba yıl döneminde 250 bin kişi yürüdü 15 Mayıs'ta Londra'da. O hareketin de aktivistlerinden ve İngiltere'deki Sosyalist Partisinin üyelerinden Josef Shawara, felaketler çağında otoriterizm ve otoriterizm'e karşı mücadele başlığında önemli bir konu anlatacak. Artık insanlar cebine 500 lira koymadan ellerinden çıkıp İstanbul'un iki yakası arasında. Gezemiyorlar. Geçen bir arkadaş espri yapmıştı. Fakir yiyeceği diye e, simit çayı. Valla simit çay bile fakir yiyeceği o manitesine geçmişken e, biz e, eğitim senden e, Sağlık Emekçileri Sendikası'ndan ve belediye e, sitle, örgütlü sendikaların tabanındaki işçilerin temsilcilerinden arkadaşlarımızla e, enflasyon, yoksulluk ve sınıf mücadelesi başlıklı bir toplantı yapacağız. E, biz Filistin Özgürlük Platformu'nda da aktivistlik yapıyoruz aynı zamanda. iki gün önce meclisteydik. Orada birçok partiyi gezdik. DEM Parti'ye de ziyaret ettik ve Gazze konusundaki görüşlerimizi aktardık ama ben aynı zamanda de katıldım. DEM Parti'nin grup toplantısına da katıldım. Kürt halkının özgürlük mücadelesinin dinamikleri başlığını biz iki ay önce belirledik ama bu Kobane konusunda. Kararlarından sonra davasının kararlarından sonra tabii ki biraz merkezinde bu görmemiş adayetsizliğin olduğu e, mahkeme kararı ve arka planında nelerin işlediği olacak. Bunu da Meral Danış Beştaş e, Den Parti'den Hakan Tahmaz Barış Vakfı'ndan konuşmacı bir de ben konuşmacıyım. E, Filistin mitler ve gerçekler konusu cumartesinin son toplantısı e, Fatma Akdokur e, Filistin Özgürlük Platformu'nun e, aktivisti. E, Melek Kulagay e, Filistin mücadelesine ömrünü adımış. E, yine Filistin Özgürlük Platformu aktivistlerinden e, Ömer Madra'yı tanıtmamı gerek yok zaten. E, e, Arafat'la Joseph... görüşmüş olan kişilerden birisi <gülüyor> diyebiliriz Ömer Madre'ye Evet evet. <gülüyor> o yüzden şey söylemeye gerek yok. E, Joseph Scholar Londra'daki hareketin aktivistlerinden e, bu çok önemli bir konu. E, ve hele e, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Netanyahu'ya seri katil muamelesi yapıp görülderde karar kararın almasıyla beraber daha da etkili bir toplantı olacak. Bu iki toplantı arasında biz Kadıköy Belediyesi'nin önünde Filistin Özgürlük Platformu bir basın açıklaması yapacak. Her nedense bilinmez İzmir Belediyesi ve Kadıköy Belediyesi İsrail'le kardeş belediye ilişkilerini sahipler. Yani kardeş gördüklerinize bir dikkat edin. Arkadaşlar diye bir basın açıklaması yapacağız. Bir yandan iktidarı şu ikili anlaşmaları gerçekten durdurun. Bir yandan da CHP'li belediyeleri başka kardeş mi bulamadınız gezegende diye mesaj vereceğiz. O eylemler arkasından Filistin toplantısı olacak. Çok önemsiyorum kendi adımı dinlemek için de gün sayıyorum gerçekten. Pazar gününün ilk toplantısı 26 Mayıs'ta hayali cemaatler ırkçılık ve göçmen düşmanlığı. Emel kurumu Ferhat Kentel ve İsmail Çapar İzmir Mülteci platformundan açılışını Hacar Yeşilay yapacak, Yeşilçay yapacak. Pazarın ikinci toplantısı, otoriterizm, faşizm ve aşırısa Canan Şahinle, Mehmet Yaşar Altındağ konuşmacılar. Çok önemli bu konu. Dünyadaki bu rejimlerle faşist rejimler arasındaki geçişkenlik. Trump'lı Amerika'da kongre binası basanlar arasındaki ilişkiler. 17'de ise pazar günü sonundan bir önceki toplantı toplumsal muhalefetin 1915'li imtihanı. Bülent Bilmez, Dilaak Serim Selim Deringil açılışı Nurhan Yüce yapacak. Ermeni soykırımıyla bugün kapitalizme ve çeşitli sorunlarda mücadele eden muhalefet kesimlerinin hesaplaşması, yüzleşmesi olmadan... Ee, mücadelenin başarı kazanması mümkün mü ee, konulu olacak bu toplantı. Son toplantı ise Filistin'de soykırım ve küresel intifadan önemi Berna, e, Canırmak Özünanır, Dila Ak, Esra Akbalık, Kadir Bal, Kadir Fırat ve ben konuşmacı olacağız ve hem e, son bir yılın politik gelişmelerin hem de bu güncel e, Filistin meselesindeki önemli aktivizm tartışmalarını yapacağız. E, toplantılarımız böylece İnternasyonel Marşı'nın bizim tarafımızdan değil ama daha iyi okunan, okuyan bir yayınla okunmasıyla son bulacak. Evet yani biraz önce de değinme fırsatı bulduğumuz gibi Chris Hedges'in son yazılarından birinde Ulus'un Vicdanı başlık yazısında meselenin tabii ki özünde Filistin İsrail'in Filistinlilere karşı yürüttüğü bu eee genosidal soykırımsal şey yatmakla beraber e, dünyaya yayılmakta olan öğrenci protestolarının bütün dünyada yani eşitlik, haysiyet, onur ve bağımsızlık yönünde bir yeni bir dünya bütün doğal kaynakların da endüstri ulusları tarafından eee tüketilmesiyle ortaya çıkan bir ortamda bunun ötesine geçen ve çok ciddi bir yeni hareketin belirmekte olduğunu, protesto hareketlerini bunun da konuşulma fırsatı olacağı için çok iyi bir imkan yani diye ben de bir ilavede bulunayım. Açık Radyo'dan da ne çok programcı varmış şöyle bir kez daha listeye evet. baktığında Ferhat Gendel, Mustafa Arslan Tunalı, Ömer Madra, ben <gülüyor> belki kaçırdıklarım da vardır daha. Evet. Yılda bir kere ben. <gülüyor> evet. <doğru>. evet. <gülüyor> bu şekilde bakarsak hemen herkes ama bir şekilde zaten katılmıştır <gülüyor> radyo. Evet. Vallahi evet Şenol çok teşekkürler bayağı ilginç bir yıllardır geleneksel olarak takip ettiğimiz bu günlerin. En çarpıcı olanlarından bir tanesiyle beraber olacağız demektir. Evet, e, yani çok teşekkürler gerçekten açık radyo bir kere daha fırsatı verdiği için. Ama son söylediğiniz e, konu zaten e, muhtemelen Marksizmin ana e, vurgularından birisi olacak. Yani bu soykırımcı işgal e, tüm dünyayı e, naa gibi ikiye böldü. Soykırımla işbirliği içerisinde olanlar ve bu soykırıma karşı olanlar Greta bu soykırıma karşı olanların tam anlattığınız bağlandı. Yani kapitalizmin o çoklu krizinin bütün başlıklarında öfkeyle bulaşmak isteyen yeni aktivist kuşağının çok önemli bir temsilcisi. O üniversite işgallerinin Avrupa'daki üniversitede yayılması ve dünyanın bütün başkentlerinde Gazze için gösterilerin oluyor olması yepyeni hareketin filizlendiğini gösteriyor. Bu insanı çok... Umut var kılıyor bütün bu acıların ve katliamın ortasında. Ve zaten bu hareketin işaret fişekleri muhtemelen Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin bu radikal Netanyahu'nun yani görüldüğü yerde tutanması, bir seri katil muamelesi yapması Netanyahu'ya. Bu hareketin sayesinde Marksizm bunu tartışmak için de çok önemli bir zemin olacak. O yüzden bir kere daha bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim size ve açık radyonun çok teşekkürler sen evet. ol görüşmek evet. üzere diye görüşmek üzere.